Evet, edebil müfret derslerine devam ediyorduk. Cahiliye döneminde iyi iş yapmanın durumu, çocuklara bakmanın fazileti üzerine, özellikle kız çocuğa bakmanın fazileti üzerine ve akrabalık ilişkileri üzerine bu bölümde konuları anlatacağız. İçerisinde gerçekten güncel hayatımıza dokunan, hemen hemen hepsi güncel hayatımıza dokunan çok önemli konular. O yüzden bunları tekrar Hatırlamakta ve hayatımıza geçirmekte çok büyük önem var. O nedenle birçok tabi bilindik rivayetler. Fakat bildiğimiz rivayetleri bile arada bir tekrar etmezsek sanki hiç bilmiyormuşuz gibi davranıyoruz. O yüzden tekrar etmek İslam'ı biliyorsunuz özlerinden bir tanesidir. Evet 36. bölümdeyiz. Cahiliyet döneminde iyi iş yapmanın durumu. Hakim bin Hizam Radyalland anlatıyor meseleyi. Ya Resulallah, cahiliyet devrinde akraba ziyareti, köle azalt etme ve sadaka verme gibi yaptığım işler konusunda bana ne buyursun diyor. Yani bildiğimiz gerçekten toplumda hayırlı takvalı sayılabilecek olan şeyleri, aleyküm selamun mutlullah, cahiliye dönemindeyken yapıyormuş. Bunun üzerine Peygamber ve Vesselam şöyle buyurdu. Sen zaten daha önceden Yaptığın bu iyiliklerin hayrına Müslüman olmuşsun buyurdu. Buhari Zekat ve Müslim 194'te bu şekilde geçiyor. Müşrik akrabayı iyilik etmek veya hediye vermek. Yani akraba müşrik bile olsa ya da anne baba olabilir. Bunlara karşı İslamiyet her zaman iyiliği emrediyor. İbn Ömer radıyallah'ın anlattığı bir hadiste Ömer radıyallah renkli ipek bir elbise Gördü ve dedi ki ya Resulallah, bu elbiseyi alsan da devlet yöneticileri ziyarete geldiğinde ya da insanlara kutbeye çıktığında yani önemli vakitlerde bunu giysen de öyle çıksan diye öneride bulunuyor Ömer Radyoland. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya Ömer, bunu olsa olsa ahiretten nasibi olmayanlar giyer buyuruyor. Evet bunu söyledikten sonra daha sonra Resulallah Aleyhisselatü Vesselam birileri geliyor ve çeşitli ipek kumaşlardan elbiseler hediye ediyorlar. Bu elbiselerden bir tanesini tutuyor Peygamberi sallı ve selam Ömer radyo alanına yolluyor. Tabii Ömer radyo şaşkın bir şekilde elbise alarak geliyor, yaldırın e usulü. Sen böyle böyle demişken, yani ayetten nasibi olmayan bu elbiseyi giyeceğini söylemişken bana bu hediyeyi neden gönderdin diye soruyor. Peygamberi sallı ve sana giysin diye hediye etmedim ki onu satarsın veya gayrimüslim birine giydirsin diye hediye ettim. Buyuruyor. Bu sözü üzerine de Ömer Radya olan bu elbiseyi alıyor. Doğuştan ama olan, müşrik olan bir kardeşin hediye ettiriyor. Evet, demek ki burada tabii anlaşılması gereken bazı tabi fıkhi meseleler var. Bizim en basit anlayacağımız şey bir ipek elbise normalde giymesi helal olmadığı halde işte ticaretinin meşhur olması, bunu alınıp gayrimüslim birine ya da müşrik birine hediye edilmesine bir bahis olmaması gibi birçok mesele anlaşılıyor. Evet, kendi sorularınızdan iyilik yapacaklarınızı öğrenmemiz üzerine. Cübeyb'in Mutim anlatıyor. Ömer Radyallahu'ndan Minber'de şöyle dediğini duydum. Kendi sorularınızı öğrenin, sonra akrabalarınıza iyilik yapın. Yemin ederim ki bir kişiyle kardeşi arasında akrabalık bağları vardır. Şayet o kişi kendisiyle kardeşi arasında olan akrabalık bağlarının önemini bilseydi bu bağın bozulmasına kesinlikle engel olurdu. Ee, bu akrabalık bağının çok çok önemli olduğu fakat anlamamızı biraz anlamamız bu konuda kıt anladığımız anlamış olsak bu işe çok sıkı sarılacağımızı belirtiyor. İbn Abbas olan şöyle anlatmıştır. Akrabanıza saygılı olun, onlara iyilik yapın ve akraba uzak olsa bile akrabalık bağları Korunduğu zaman onun uzağı yoktur. Akraba yakın olsa bile akrabalık bağları koparıldığı zaman onun yakını yoktur. Bütün akrabalık bağları kıyamet günü sahibinin önüne gelir. Eğer akrabalık bağlarını korumuş ise lehine şehadet eder. Şayet akrabalık bağlarını koparmış ise aleyhine şahitlik eder. Hakim bir de rivayet edilmiştir. Nesebin önemi. Şimdi bazı tabi rivayetlerde... Hatırlarsınız e, nesep, soysop, e, güden bu konuda haddi aşan kişilerin e, çok büyük bir e, İslami anlamda çok büyük bir ceza ile korkutulduklarını da görüyoruz. Fakat e, burada nesebin öneminden bahsediyor. Burada tabii yani burada birçok konu var geçecek. E, tam zıttını daha çok biliyoruz yani. E, nesepçilik yapmak vesaire, kavmiyetçilik yapmak falan gibi meseleler. Burada aşırıya gitme meselesi var. Yani her meselede de olduğu gibi. Yani ibadetler övülmüştür İslam'da, zikir övülmüştür. Fakat aşırıya giderseniz nedir? Büyük suç işlemiş olursunuz, büyük günaha girmiş olursunuz. Bu şekilde yani İslam'da her mesele böyledir. Yani orta yol derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani üç tane yol var ortadakini seçin değil. Burada mutedil olma, işin e, doğrusu neyse onu öğrenip onu yapma. Yani iki tarafa da aşırıya gitmeme bu hususlar yine rivayetlerle anlatılıyor bize. Yani ya bu meselede aşırıya gitmemek için ben böyle yapmalıyım gibi bir düşünceyle kendimize yol çizersek çoğu zaman hataya düşeriz. O yüzden yine Allah'ın ayetleri ve peygamberin sünnetiyle bu meseleleri anlamak zorundayız. Evet nesilin önemi Abdurrahman bin Ebi Habib anlatıyor. Ömer'in oğlu Abdullah Radolland e, soruyor sen kimlerdensin diyor. Ben de ona teymi temim kabilesindenim dedim diyor. O yine sordu. Kendilerinden mi yoksa azatlarından mı diyor. E, Yok hayır ben azatlarındanım diye cevap veriyor. Ve cevabında da Ömer'in oğlu şöyle diyor. O halde azatlarındanım niye demedin diyor bu rivayeti İmam buhari nesebin önemiyle alakalı getirmiştir çünkü yani neyse nesbin onu söyle şeklinde evet 40. bölüm peygamber eslati vesalam dostları rifa bin rafi radyo anlatıyor rasul es a eslati ömer radyo alana şöyle buyurdu ya ömer benim için kabini topla ömer kabini topladı onlar peygamberin kapısına gelince Ömer Resulullah'ın yanına girdi ve Ya Rasulullah senin için kavmi topladım dedi. Bu olayı Ensar duyunca Ya Resulullah senin için e, kavmi topladım dedi. Bu olayı Ensar duyunca dediler ki muhakkak ki Kureyş hakkında bir ayet vahiyindi. O yüzden herkesi böyle topladı bir ehemniyetle diye düşünmeye başladılar. Allah Resulü ee, tabi bir kısım insanlar göre bu konuda sorular soruyorlar. Yani nedir mesele diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. Onların orta kısmında bir yerde durdu ve şöyle dedi. Aranızda sizden olmayan kimseler var mı? Onlar da cevap verirler, Evet aramızda bizden olmayan yardımcılarımız var. Yani çeşitli yardımcı orada hizmetini gören insanlar. Ve e, kız kardeşlerimizin çocukları, oğulları var diyor. Ve Azatlı kölelerim olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki yardımcınız bizdendir. Kız kardeşinizin oğlu bizdendir. Azat edilmiş köleniz de bizdendir. Siz dinleyin benim dostlarım sizden takva sahibi olanlardır. Şayet siz takva sahibiyseniz bu ne güzel. Değilseniz sonuca bakın. Kıyamet günü insanlar güzel amellerle gelip de siz günahlarla gelmeyesiniz. Bu durumda sizden yüz çeviririm buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve çağrıda bulundu. Ellerini Kureyş'in başları üzerine gelecek şekilde kaldırdı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar, muhakkak ki Kureş kabilesi güvenilir bir kabiledir. Kim onlara zulmederse Allah onu burnunun üzerine yere sersin ya da yere vursun buyurmuştur. Bunu üç kere de tekrar ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki: Kanaatımca Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle demişti: Onlara kim tuzaklar kurarak zulmederse Allah onu burnu üzerinde yere vursun şeklinde ifade etmiştir. Evet, devamında 41. bölümde kız çocuğu büyütmek üzere olan bölümler. 76 numara rivayette Ukbe bin Amr radyonttan rivayet edildiğine göre Resulullah S.A. şöyle buyurdu. Üç kızı olan kimse onlara sabreder ve onlara Yeni elbiseler giydirirse o kızlar kendini ateşten koruyan birer perde olur o ev için. Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kendisine yetişen iki kızı olan bir Müslüman onları iyi yetiştirir ve iyi korursa onu cennete koyar. İbn Mace edepte. Ca'bir bin Abdullah radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Korunduğu ihtiyaçlarını giderdiği ve merhamet ettiği üç kızı olan kimseye şüphesiz cennet farz olmuştur. Camattan biri şöyle dedi, iki kızı olursa, ya Rasulullah aleyhissalatü vesselam, evet iki tane de olursa buyurdu. Yani iki tane çocuğu da olanın bu şekilde olacağını söyledi. Kız veya kız kardeşe bakmanın mükafatı. Ebu Seyyid el-Hudri Radyoland, Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiş. Üç kızı veya üç kız kardeşi olan kimse onlara iyi davranırsa şüphesiz cennete girer. Ebu Davud edepte Boşanmış kız evladını bakmanın fazileti. Yani adamın kızı var, bir şekilde kocasından boşanmış, kendine bakabilecek durumu yok, açıkta kalmış. Buna bakmanın fazileti üzerine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Şuraka bin Cuşuma şöyle buyurdu Sana sadakaların en büyüğünü haber vereyim mi? Şuraka evet ya Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sana geri gelen, senden başka bakacak kimsesi olmayan boşanmış kızındır. İbn-i Mace Edep'te bu hadisi zivayet etmiştir. Burada tabi ne dedik az önce denge meselesi var. Eee bazı aileler işte kızının yahut da kızın yaptığı hatalara teşvik etme, boşanmaya teşvik etme bu aileden olur. Kızın kendi tarafından olur. Boşanmaya teşvik ederek ya biz sana bakarız şöyle böyle diyerek de olmamalı. Bir şekilde durumlar elvermemiş, boşanmış kız ve ailesi buna tabii bakması büyük fazilet olarak zikredilmiştir. Miktam bin Madi. Kerip'ten peygamber efendimizin aleyhissalatü vesselam şöyle buyurun rivayet etmiştir. Kendine yerdiğin yemek, yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Yani insanın kendisine yedirdiği yemek bir sadakaymış. Çocuğuna yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Eşine yedirdiğin yemek senin için bir sadakadır. Hizmetçine yedirdiğin yemek de senin için bir sadakadır buyurmuştur peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet sadakayı biz sadece dilencinin eline verilen birkaç lira olarak algılamamız gerekiyor. Parası olmayanın birisine iyilik yapması da aynı şekilde sadakadır. Hiçbir şey yapamıyorsa güler yüz göstermesi, mütebessim olarak tebessüm etmesi kardeşine bu da sadakadır. Ömer Radyan'ın oğlu Abdullah'ın yanında kız çocukları olan bir adam bulunuyordu. Bu adam kızlarının ölümünü temenni etti. Bu söz üzerine Ömer'in oğlu Abdullah kızarak adama dedi ki: o kızların rızkını sen mi veriyorsun? Evet. Çocuk insanı cimri ve korkak yapar. Ayşe Radyoland anlatıyor. Bir gün babam Ebu Bekir Radyoland şöyle demişti. Vallahi yeryüzünde Ömer'den daha çok kimseyi sevmiyorum dedi. Evet. Babam meclisten çıkıp tekrar döndüğü vakit. Kızım ben nasıl yemin etmiştim? Diye bana sordu. Ben de söylemiş olduğu şeyi kendisine söyledim. Babam bunun üzerine şöyle dedi. Bana ağır gelen bir söz söyledim. Fakat çocuk kalbe daha bağlayıcıdır. Yani Ömer Radyolant'a olan kardeş sevgisini, bir mümin kardeş sevgisini o mecliste kalbinde hissedince ona en sevgili arkadaşının Ömer Radyolant'a olduğunu söylüyor. Daha sonra gidip geldikten sonra düşündüğünde... Çocuğun kalbe daha yakın olduğunu hissediyor ve bunu ikrar ediyor. i̇bn Ebi Numan anlatıyor. Bir adam Ömer'in oğlu Abdullah'a sivrisinek öldürmenin hükmünü sordu. Adam geliyor adama sivrisinek öldürmenin hükmünü soruyor. Ömer'in oğlu Abdullah Radyoland sen kimlerdensin diye soruyor. Ben diyor ki Irak ahalisin Ömer Radyoland'ın diyor ki soruyu sorana bak diyor. Siz diyor Hasan ve Hüseyin'in katilleri değil misiniz? Yani adamlar e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en yakın ciğer farelerini katletmiş bir toplum gelip sivrisinekten soruyorlar. Sivrisinek öldürmenin hükmünü soruyorlar. E, o da şu adama bakın bana sivrisineği öldürmenin hükmünü soruyor. Oysa onlar Resulullah'ın oğlunu yani torunu Hazreti Hüseyin'i öldürmüşlerdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Hasan ve Hüseyin dünyadan benim kokladığım iki güldür buyurdu Buhari Fezaliz sahabede. Resulullah torunlarını omuzunda taşırdı. Bera bin Azip anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Hasan'ı omuzuna alarak şöyle buyurdu. Allah'ım ben onu seviyorum. Sen de onu sev şeklinde dua etmiştir. Buhari fedail, Müslim, Fezaliz. Evet çocuk göz nurudur. Cübey bin Nüfeir anlatıyor. Sahabilerden Miktat bin Esved'in yanında bir gün oturuyorduk. O anda bir adam Miktat'a uğradı ve şöyle dedi. Allah Resulü'nü gören bu iki göze müjdeler olsun. Allah'a yemin ederim ki senin gördüklerini biz de görmeyi, senin şahit olduklarını biz de şahit olmayı çok arzu ediyoruz. Miktat bin Esved'i bu sözler çok kızdırdı. Yani adam geliyor diyor ki seninle birlikte yani Resulullah'la birlikte oturmak, onunla konuşmak, onunla tanışmayı çok isterdik şeklinde bir şeyler söyleyince Miktat bin Esvet bu sözü çok kızıyor. Tabi orada diyor ki ben hayret ettim çünkü o adam hayırdan başka bir şey söylemedi. Ama burada bir ince bir şey var, mesele var sahabenin ortaya koydu. Sonra Miktat bin Esvet o adama dönerek dedi ki Resulullah'ı, Görmeyen bir insanın onun huzurunda bulunmayı çok arzu etmesinin sebebi nedir? Onun huzurunda bulunsa orada nasıl olacak bilmiyorum. İnanacak mıydı? Allah'a yemin ederim ki peygamberimizin huzurunda bulunan pek çok kimseyi burunları üstüne Allah cehenneme atmıştır. Onlar peygambere uymamışlardı. Ona da inanmamışlardı. Yüce Allah'a neden hamd ediyorsunuz? Oysa siz dünyaya geldiğiniz zaman sadece Rabbinizi biliyor, biliyordunuz. Peygamberinizin getirdiği kitaba da inanıyordunuz. Siz dışınızdakilerin sebebiyle belalardan kurtuldunuz. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir peygamberin görmediği çok şiddetli bir cahiliye ve fetret devrinde gönderildi. Onlar putlara tapmaktan başka üstün bir din görmüyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim'i getirdi ve onunla hak ile batılın arasını tamamen ayırdı. Baba ile oğlunun arasını o kitapla ayırt etti mümin ve kafir olarak. Hatta adam babasının çocuğunun veya kardeşinin kafir olduğunu o kitap sayesinde görüyordu. Allah o insanın kalbinin kilidini imanla açtı. O... Yakınlarının iman etmeden öldükleri zaman cehenneme gideceklerini çok iyi biliyordu. Sevdiği kimsenin ateşte olduğunu bildiği halde insanın gözü aydın olmaz. Yüce Allah Celle Celaluhu bu sevilen kimselerle ilgili şöyle buyuruyor. Onlar derler ki ey Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzü aydınlatacak insanlar ihsan et. Furkan 74. ayette. Evet, 48. bölümde arkadaşına mal ve evlat duası yapmak. Enes Radiyalan şöyle anlattı. Bir gün Resulullah ve Vesselam'ın evine gittim. Evde ben, annem ve teyzem, ümmü, haramdan başka kimse yoktu. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam yanımıza girdi ve bize şöyle buyurdu. Size namaz kıldırayım mı? Bu teklif namaz vakti dışındaydı. Cemaatten bir adam... Hadisi rivayet eden Sabit'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'i nereye durdurdu? Yani namaz kıldırmak için diye sordu. Sabit onu sağ tarafına durdurdu. Sonra bize namaz kıldırdı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hane halkına bütün dünya ve ahiret hayırlarıyla dua etti dedi. Annem ya Resulullah bu oğlum senin hizmetçindir. Allah onun için Allah'a onun için dua et dedi. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam benim için bütün hayır dualarını etti. Bana yaptığı duanın sonunda da şu şekilde söyledi. Rabbi bunun malını ve çocuklarını çoğalt ve kendisine bu hususta bereket ihsan et. Buhari Davat 19'da Müslüm Mesacit 268'de rivayet edilmiştir. 49. bölümde anneler çocuklarına çok merhametlidir. Enes bin Malik Radeolant'tan Ayşe Radeolant'ta bir kadın geldi. Ayşe Radeolant da 3 hurma tanesi ikram etti gelen kadınlara kadına. Kadının 2 çocuğu vardı. Birer hurmayı paylaştırdı bunlar arasında verdi. Çocuklar hurmayı yedi. Kadın o sırada hurmayı elinde tutarken çocuklar hurmaları yedi ve annesine baktılar. Kadın dayanamadı. Elindeki son hurmayı da ikiye böldü. Birini bir çocuğa birini bir çocuğa verip yedirdi. Bunun üzerine kadın, e, kadının bu durumu üzerine Ayşe Radollant akşam Resulullah ve Vesselam'ı durumu anlattı. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Buna neden neden hayret ediyorsun ki? O kadının çocuklarına ettiği merhametten dolayı Allah da ona rahmet edecektir. Evet bu hari zekat ve Müslüm bir de rivayet edilmiştir. Çocukları öpmek. Aşer ad-dalan anlatıyor. Peygamber Essat ve selam bir bedevi geldi ve dedi ki: "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" Biz onları öperiz. Bunun üzerine Resulullah Essat ve selam: "Biz onları öpmüyoruz." dedi bedevi. Resulullah Essat ve selam: "Bunun üzerine Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim ki?" dedi. Benzer bir rivayet dedi. E bu Kurey rad Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam torunu Hasan'ı öptü. Yanında Temim kabilesinden Akrabin Habis rad-dalan oturuyordu. Bunun üzerine Akra bin Habis dedi ki benim 10 çocuğum var onlardan birini bile öpmüş değilim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Akra'ya baktı ve şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yani çocuğunu öpmek bile bir merhametin gereğiymiş. Evet babanın çocuğuna en büyük iyiliği edeptir. Valid bin Numair babasının şöyle dediğini anlatıyor. Bizden öncekiler derlerdi ki doğruluk Allah'tandır, edep ise babadandır. Numan bin Beşir Radyo anlattığına göre babası Beşir Radyo onu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Ssalam'ı götürüp şöyle der: Ya Rasulullah, seni şahit tutuyorum. Numana şu kadar mal bırakacağım. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Ssalam buyurdu. Bütün çocuklarına bunun gibi bir bağışta bulundun mu? Babası hayır dedi. Resulullah S. ve Vesselam buyur dedi ki bunun üzerine e, öyleyse başkasını şahit tut. Beni şahit tutma. Yani burada ne var? Çocukları bir adaletsizlik olarak görüyor bunu. Sadece e, bunu Numan'a yaptığı için. E, sonra şöyle buyurdu. Sana hepsinin aynı şekilde iyi davranmaları seni sevindirmez mi? Babam evet dedi Resulullah S. ve Vesselam öyleyse bu ayrımı yapma buyurdu. Ey Abdullah, en Buhari şöyle dedi. Resulullah'ın öyleyse başkasını şahit tut şeklindeki şahadet sözü ruhsat değildir. Başka şahidin şahadetiyle çocuklar arasında adaletsizlik yapmaya ruhsat yoktur. Burada yani durum durumun yanlış olduğunu belirtmek amacıyla muhtemelen söylediğini söylüyor. Babanın ço çocuğuna iyi davranması Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh şöyle söylemiştir. Yüce Allah Kur'an'da takva sahibi Müslümanlara Ebrar ismini vermiştir. Çünkü onlar hem babalarına hem de çocuklarına iyilik yapmış kimselerdir. Babanın senin üzerinde hakkı olduğu gibi çocuğun da senin üzerinde muhakkak hakkı vardır. Zebi Mu'ni 3953 numaralı rivayette gelmektedir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ve bu Seyyid Radyallahu'ndan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz buyurmuştur. Cabir bin Abdullah Radyallahu'ndan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah merhamet etmez. Yine Buhari ve Müslüm'de rivayet edilmiştir. Cerir bin Abdullah Radyallahu'ndan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah merhamet etmez. Evet rahmetin yüz parça olduğu rivayeti Ebu Hureyre Radyoland Resulullah ve Vesselam'dan şöyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurun rivayet etmiştir. Yüce Allah rahmetini yüz parçaya böldü. Bundan 99'unu kendi, kendine ayırdı yani kendi katında tuttu. Geri kalan bir parçayı yeryüzüne indirdi. Bu bir parçadan nasibine düşen pay sebebiyle ki bütün yaratık, e, yaratıklar birbirine karşı merhametli davranırlar. At yavrusuna dokunur korkusuyla ayağını bu sayede kaldırır. Burada tabi diğer rivayetlerde baktığımız zaman allah Azze ve Celle'nin merhametini yüz parça olarak yaratıp bir parçasını sadece yeryüzüne indirdi. 99'un katında tuttu. Bunu neden katında tutuyor? allah Azze ve Celle dünyada Rahman... E, ismiyle bütün mümin olsun, kafir olsun, müşrik olsun herkese hayvanlara dahi birbirlerine merhametli davranmaları, iyilik yapmaları, iyi davranmaları hususunda e, bu merhameti dağıtmış, pay etmiş. En vahşi hayvan bile ya da en kötü adam bile merhamete geldiği zaman bu merhamet yüzünden merhamete gelir ve karşısındakine merhamet eder. Bir anne baba çocuğuna ya da yolda gördüğünüz bir ihtiyaç sahibine olan merhametimiz yahutta da ezilen bir Müslümanı gördüğümüzde kalbimizdeki olan sıkıntı bu merhamet hep bu yüzde birlik kısmındandır. Hatta bir kafir bile biliyorsunuz işte bazı Müslümanları öldüründe bakıyorsunuz Müslümanlara dahi kalplerindeki o merhametten dolayı iyilik ediyor. Ya da bir Müslüman aynı şekilde bir kafir dahi olsa zulme uğramışsa. O kalbinde bir rahatsızlık hissedip, o rahmetten dolayı onun hakkında e, hayır istiyor. Bunun gibi çoğaltılabilir. Allah Azze ve Celle peki bu yüzde yani 99'luk kısmı ne yapıyor? Bunu katında diyor ki kıyamet günde rahim ismimle tecelli ederim ve bu 99'luk rahmeti ancak ve ancak mümin olanlara, Müslüman olarak ölmüş olanlara gösterir. Hatta o kadar Allah Azze ve Celle bağışlayıcıdır ki o gün aynı zamanda yani o e, celal ve tüm gazap sıfatlarıyla tecelli ettiği halde müminlere karşı öyle bağışlayıcı ve merhametlidir ki iblis bile bir ara kendisine de bir pay düşer mi diye umutlanır. Evet Allah Azze ve Celle bizi e, mümin olarak yaşatıp yine mümin ve şehit olarak katına alsın diye dua edelim. Evet, komşuluğun önemi üzerine. Bunlardan sonraki kısımda da e, oldukça uzun bir kısım burası. Komşuluğun önemi. Ayşe Radyalama'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cibril bana komşu o kadar tavsiye etti ki onun mirasçı yapacak zannettim buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü E Ebu Şurey el-Huzayi'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyilik etsin. Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun ya da sutsun buyurmuştur. Komşu hakları üzerine Miktat bin Esfet rad. anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına zinayı sordu. Onlar da Allah ve Resulünün yasakladığı bir haramdır dediler. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir adamın On kadınla zina etmesi, komşusunun karısıyla zina etmesinden daha kötüdür. Yani dışarıda zina ettiği bir... 10 kadınla zina etmesindense diyor, şey, komşusunun karısıyla zina etmesindense 10 kadınla zina etmesi daha iyidir şeklinde. Çünkü komşu, komşuyu ehemniyetli bilir, emanet eder. Bu şekilde aynı zamanda emanete ihanet vardır. Sonra... Asaba hırsızlığı sordu. Onlar Allah ve Resulü'nün yasakladığı bir haramdır dediler. Resulullah s.a.v. bir kimsenin on evden çalması komşusunun evinden çalmasından daha hafiftir buyurdu. Evet Ahmet bin Amr rivayet etmiştir. Önce komşuya iyilik. İbn-i Ömer anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah s.a.v. şöyle buyurdu. Cibril bana komşuya o kadar tavsiye etti ki onu mirasçı yapacak zannettim. Abdullah bin amr burada olan kendisine bir koyun kesildiğinde iki kere soruyor. Yahudi komşunuza verdiniz mi? Yahudi komşuya verdiniz mi? Çünkü ben Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyururken işittim. Cibri bana komşuya komşuya iyi davranmamı o kadar tavsiye etti ki onu mirasçı yapacak zannettim. Ayşe Radiyallah'dan şöyle e, Hazreti Ayşe Resulullah Sallallahu Aleyhi ve şöyle duyduğunu rivayet etmiştir. Cibril bana komşuya iyi davranım o kadar tavsiye etti ki onu miras yapacak zannettim. Evet, önce kapısı en yakın olan komşuya hediye verilir. Yine Ayşara validattan dedim ki ya Resulullah benim iki komşum var. Hangisine hediye vereyim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sana kapısı en yakın olandan başla diye bana tavsiyede bulundu diyor. Komşuluğun sınırı. Hasan-ı Basri'ye komşuluğun hududu soruldu. O da şöyle cevap vermiştir. Kişinin sağından kırk ev, solundan kırk ev, ölümden kırk ev, arkasından kırk evdir demiştir. Komşuluğun sınırı. Bu tabii Hasan-ı Basri'nin sözüdür. Ebu da şöyle rivayet edilmiştir. Yakındaki komşuyu bırakıp uzaktakinden başlanılmaz. Uzaktaki komşu daha önce yakındaki komşudan başlanır. Komşusuna kapıyı kapamanın günahı üzerine. Ömer radıyallahu anhu, Abdullah radıyallahu anhu şöyle dedi: "Üzerimizde, üzerimizden öyle bir zaman gelip geçti ki, hiç kimseye altını ve gümüşü Müslüman kardeşinden daha sevimli olmadı. Şimdi ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevimlidir." Resulullah sallallahu ve selamın şöyle dediğini duydum: "Kıyamet günü komşunun yakasına yapışmış yarap bu bana kapısını kapattı ve iyilini benden esirgedi diye nice komşular vardır <gülüyor> Müslüman komşu açken doymaz İbn Basra'dan da rivayet edildiğine göre komşusu açken kendi karnını doyuran mümin değildir Hakim 167'de rivayet edilmiştir Çorbanın suyunu çok koyup Komşuları dağıtmak yani yapılan burada çorbadan bir örnek veriliyor ama bu yapılan evde yapılan yiyeceklerin hepsini genel, yani genel olarak kapsayabilir. E, yapılan yiyecekler özellikle belki güzel yiyecekler bugün için hani belki yani etrafımızda çok belli başlı çok az yani yoksul insanlar elhamdülillah bugünkü durum biraz daha farklı. Ama hediye babında değerli yiyecekler var bu değerli yiyecekler özellikle yapıldığı zaman biraz fazla yapılırsa ve komşuya da ikram edilirse bunun önemi biraz fazla tabi. Ebu Zerra da anlatıyor. Dostum Resulullah sallallahu ve sen bana üç şeyi tavsiye buyurdu. 1. Elleri, ayakları kesilmiş bir köle de olsa Müslüman idaresine itaat et ve onu dinle. 2. Çorba pişirdiğinde suyunu çok koy sonra komşularının ev halkına bak. Çorbandan onlara nazikçe ikram et. 3. Sen namazı vaktinde kıl. Daha sonra imamı kılmış bulursan senin bir kaybın olmaz. Sen namazını daha önce kılmıştın. Eğer cemaate yetişirsen bu senin için bir nafile namaz olur buyurmuştur Müslüm'de. Hayırlı komşu üzerine Abdullah bin Amr radıyanttan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olanlardır. Allah katında komşuların en hayırlıları da komşularına en hayırlı olanlardır. Ahmet bin Amr ve Müslim rivayet etmiştir. İyi komşu, Nafi bin Abdul Haris radıyallahan'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geniş ev, salih komşu ve itaat, itaatkâr bir binek Müslüman kişinin mutluluğundandır. Kötü komşu Ebu Hureyre radıyallahan'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ettiğini rivayet etmiştir. Allah'ın daimi ikamet yeri olan ahirette kötü komşudan sana sığınırım. Çünkü dünyadaki dünyadaki komşu değişir. Fakat nedir? Ahiretteki kötü komşu değişmiyor. Ebu Musa radiyallah'tan Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Adam komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet asla kopmaz. Müslümanın komşusuna eziyet etmesi Enes Radyalan'tan peygamber efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Asap tarafından Resulullah'a soruldu. Ya Resulullah, falan kadın bütün gece namaz kılıyor. Gündüz oruç tutuyor, amel işliyor, sadaka veriyor fakat komşusuna diliyle eziyet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. O kadına hayır yoktur, o cehennem ehlindendir. Asap yine sordu. Falan kadın ise sadece farz namazı kılıyor, yağsız peynirleri yani dersiz şeyleri sadaka olarak veriyor. Fakat kimseye eziyet etmiyor. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam o kadın cennettedir buyurdu. Yani arkadaşlar burada tabi ibadet küçümsenmiyor. Burada farklı bir şey var. İstediğin kadar ibadet ehli ol, avit ol. Fakat dilin çatalsa İnsanlara eziyet ediyorsa o yaptığın ibadetlerin bir faydası yok. O yüzden Allah hepimizi korusun. Umare bin Gurabın halası Ayşe Radallahu'na şöyle sordu. Birimizin kocası hanımıyla münasebet kurmak istiyor. Ancak hanımı öfkeli veya isteksiz olduğu için kocasını kendine yaklaştırmıyor. Bundan dolayı bizim üzerimize bir günah var mıdır? Ayşe Radallahu dedi ki evet vardır. Kocanın senin üzerinde hakları vardır. Bunlardan biri de sen deve semerinde olsan bile kocana mani olmamandır. radyo radyalanına yine sordum. İçimizden biri adet görüyor. Kocası ile kendisinin tek yatağı veya bir örtüsü var. Bu kadın ne yapacak? Ayşe radyalan şöyle cevap verdi. O kadın peştam bağlasın sonra kocası ile uyusun. Peştemal üstünden kocası dokunabilir. Bu durumda Resulullah'ın nasıl davrandığını sana söyleyeceğim. Resulullah'ın bana geldiği bir gece arpadan öğüttüğüm undan ona bir ekmek pişirmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Hemen kapıyı kapatıp kapayıp mescide girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak istediği zaman kapıyı kilitlerdi. Su tulumunun ağzını bağlardı, bardağı da ters koyardı. Lambayı da söndürürdü. Pişirdiğim ekmeği kendisine ikram etmek için dönmesini bekledim. Fakat eve dönmedi. Ben uykuya dalıp o da üşüdüğü zaman bana geldi ve beni kaldırdı ve bana beni ısıt beni ısıt dedi. Ben de ona ben adet görüyorum dedim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam. O halde dizlerinden biraz aç dedi. Bunun üzerine ben de dizlerinden dizlerinden biraz açtım. Isınıncaya kadar yanağını ve başını dizlerime koydu. Başımı çevirdiğimde komşumuzun evcilleşmiş koyununu gördüm. Hemen içeri girdi, ekmeğe doğru yürüdü ve onu kaptı. Sonra ekmekle geri döndü. Ben koyunun hareketinden telaşlandım. Bunun üzerine Resulullah s.a.v. uyandı. Ben de derhal kapıya kadar koyunu kovaladım. Resulullah s.a.v. buyurdu ki Ekmeğinden yetiştiğim parçayı al ve Koyundan dolayı komşuna eziyet etme. Evet. Zehebi mizanda rivayet etmiştir. Yani bugün bazen bu tip şeyler Allah korusun savaş sebebi bile sayılabiliyor yani bazı komşuluklarda. Ebu Hurey Radyant'tan Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Müslüm, İman ve Ahmet, Ahmet de bu şekilde rivayet edilmiş. Koyun paçası bile olsa komşuna iyilik yap. Koyun paçası o gün için yani en basit en adi e, ikramlardan bir tanesi. Amir bin Muazradı olan büyük annesi Havva Radyalan'tan rivayet ettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Müslüman kadınlar sizden hiçbir kadın komşusunun iyiliğini yanmış koyun paçası olsa bile sakın küçümsemesin. Buhari edepte bu şekilde rivayet edilmiştir. Buradaki paça azlık için kinayedir. Yani koyun paçası gibi az bir şey de olsa komşu komşunun iyiliğini hor görmesin demektedir. Yüce Allah zerre miktarı hayır işleyen onu görecektir buyuruyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam da ateşten yarım hurma tanesiyle de dahi olsa kendinizi sakının buyurmuştur. Ebu bu rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam şöyle buyurdu. Ey Müslüman kadınlar, ey Müslüman kadınlar. Komşu komşunun iyiliğini koyun paçası da olsa sakın küçük görmesin. Komşunun şikayeti. Ebu Hureyra'dan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir sahibi şöyle dedi ya Resulullah benim bir komşum var bana eziyet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki git eşyanı yola çıkar. Komşusu eziyet ediyormuş al diyor bütün eşyanı çıkar yolun kıyısına. Sabi gidip eşyasını yola çıkardı. Bundan dolayı insanlar çevresinde toplandılar. Yani dedim burada çıkarsanız yolun kırsına eşyan orada durursanız millet gelen geçen derken ne oluyor? Niye çıkardın bu elbisesi? Şey eşyayı. Herkes soruyor. Nedir bu halin dediler. Sabi benim bir komşum var. Bana eziyet ediyor. Halimi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlattım. Bana şöyle buyurdu. Git eşyanı yola çıkar. Orada bulunan sabiler dediler ki Allah'ım komşunun böylesine lanet eyle. Allah'ım onu rezil eyle. Bu olaylar kötü komşuya ulaşınca gidip rahatsız ettiği komşusuna dedi ki artık evine dön. Vallahi hiçbir zaman seni bir daha üzmeyeceğim. Evet taktik bu arkadaşlar. Böyle bir olursa. <gülüyor> Allah korusun tabii. <gülüyor> Ebu Cuheyve Radyalanit anlatıyor. Asaptan bir adam komşusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eşyanı. Taşıyıp yol ortasına koy oradan gelip geçen herkes ona lanet eder. Daha sonra oradan gelip geçen herkes lanet etmeye başladılar. Adam durumu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti ve insanlardan gördüğüm bu hakaret nedir dedi. Resulullah buyurdu ki muhakkak ki Allah'ın laneti insanların lanetinin üstündedir. Sonra adam şikayet edene dedi ki artık sen korundun ya da bunun gibi bir söz söyledi. Cabir Radio'lan şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi. Komşularından şikayetçi olduğunu söyledi. Adam bizim içimizde Betullah'ın köşesiyle makamı İbrahim arasında otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif etti. Bu adam Resulullah'ı cenaze namazı kılınan yerde gördü. Yanında bu beyaz elbiseli bir yanında da beyaz elbiseli bir adam dikiliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dönünce komşusundan şikayetçi olan adam dedi ki ya Resulullah anam babam sana feda olsun. Seninle beraber ayakta dururken gördüğüm üzerinde beyaz elbisesi olan adam kimdir? Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki gerçekten sen onu gördün mü? O beyaz elbise diken adamı gördün mü? Adam evet ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam sen çok büyük bir hayır gördün. O Rabbinin elçisi Cibril idi. Bana komşuya iyi davranmamı o kadar tavsiye etti ki komşuya miras verileceğini zannettim. Zehebi Mu'ni Evinden çıkmayan komşusuna komşusunu zorlayan kimse üzerine Sevan Radyolan şöyle diyor. Üç günden fazla birbirine dargın duran iki müminden biri helak olur. Şayet dargınken ikisi de ölürse her ikisi de beraberce helak olurlar. Evinden çıkınca, çıkıncaya kadar komşusuna zulmeden ve ona zor kullanan bir komşu kesinlikle helak olmuştur. <gülüyor> Yahudi de olsa önce komşu ikram. Mücahit anlatıyor. Ben Abdullah bin Amr'ın yanındaydım. Kölesi bir koyun kesmiş onu yüzüyordu. Abdullah bin Amr kölesine dedi ki ey genç koyun yüzdüğün zaman önce Yahudi komşunuza ikram ederek başla. Bunun üzerine cemaatten bir adam dedi ki, Yahudi'ye de mi ikram edeceğiz? Allah seni ıslah <gülüyor> Abdullah bin Amr dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komşuya iyi davranmayı tavsiye ettiğini duydum. Hatta endişe ettik veya sandık ki komşuyu mirasçı yapacak. Yani burada komşu ne olursa olsun, kim olursa olsun yardım, ikram bakımından önceliği var. Ya da iyi davranma bakımından. İnsanların en üstünü hangisidir? Ebu Kureyra'da şöyle anlattı. Asap tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir soru soruldu. İnsanların en üstünü hangisidir dendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en üstünü Allah'tan en çok korkandır buyurdu. Bunun üzerine Asap: ya Resulullah bizim sorduğumuz o değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en üstünü Allah'ın nebisi Yusuf'tur. Onun babası da Allah'ın nebisidir. Babasının babası da e, Allah'ın dostu İbrahim'dir. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın dedesi. Asap, bizim sorduğumuz bu da değildir dediler. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki siz bana Arap milletinin özünden mi soruyorsunuz? <gülüyor> Sahabeler evet dediler. Resulullah Vesselam, cahiliye devrinde hayırlı olanlarınız İslam devrinde de hayırlı olanlarınızdır. İslam'ı hakkıyla anladıkları zaman buyurdu. Hem iyilere hem de kötülere iyilik etmek. Alinoğlu Muhammed İbni Hanefiye de şöyle rivayet edilmiştir. İyiliğin karşılığı sadece iyiliktir. Rahman 60 ayetini şöyle açıklamıştır. Bu ayet hem takva sahiplerine hem de günahkarlara şamildir. ve bu ubede de bu ayeti şöyle açıklamıştır. Ayeti Cel iyi ve kötü herkesi içine alır. Daveti herkese şamildir demiştir. Sünan ki ve benlik eşe dönleye lillem tesdafirka ve tu bilik dierek burada bırakıyoruz dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun.